Şehit olmak için dua etmek uygun mudur? Bugün şehitlik istememek gerekir diye duydum. Çok şaşırdım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kim şehadeti isterse, sıdk ile, sadakatle isterse Bellagahu Allahu menazileşşuhedâ ve immâte 'ala firâşihî. Allah Teala onun şuhedâ menzillerini ulaştırır. Evinde, yatağında şehit olsa bile Sahve-i Kiram radıyallahu anh, Allah Teala'dan şahadeti istediler. Yani onlar Uhud'da Abdullah bin Cahş elini kaldırıyor. Sa'd bin Ebi Vakkas'da dua ediyorlar. Sa'd Zafer istiyor radiyallahu anh, Abdullah bin Cahş şahadeti istiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o noktada duası var, işte bu hadis i şerif var. Peki yani isterse evinde bile ölse, yatağında bile ölse, eğer niyeti doğru, salih, sadıksa Allah Teala ona bile evinde şahadeti nasip eder. Burada niyet önemlidir. Ölümü istemeyecek. Ölümü istemeyecek. Neyi isteyecek? Şehadeti isteyecek. Çünkü bu büyük bir makamdır. Hasan el-Benna'nın öyle bir talebi var Cenab-ı Hak'tan. Rüya görüyor. Rüyasında Hz. Ali Efendimiz radıyallahu an tamam diyor. Vazifen bitti Hasan diyor. Uyanıyor. Hanımına diyor ki vazife bitti. Allah Teala bizi huzuruna davet ediyor. Hz. Ali Efendimiz radıyallahu anh, onu gördüm diyor. Dışarıya çıkma diyor. İstirham ediyor. Ayrılıyor. Akşam dönerken yedi kurşun atıyorlar. Altısı isabet ediyor. Hastaneye kaldırıyorlar biliyorsunuz. 1949 43 yaşında o zaman Hasan el Benna geride 4 milyon Müslüman genç var. Allah Teala onların hidayetine onu vesile eylemiş. Mısır'ı köy köyü dolaşmış, Yahudiyle ile gitmiş. Kudüs'te, Filistin'de oralarda cihad etmiş. İhvan'ın gençleri gitmiş, onlar orada cihad ettiler. Öyle bir adam, Sufidir, Şazeli'dir, babası büyük bir alimdir. Ama bize bunları böyle tasavv düşmanı gibi anlattılar ki, bu kuvveti İslami'nin önüne geçebilmek için ve gece yarısı babasına haber veriyorlar. Diyorlar ki, oğlun sana teslim ederiz ama cenazesini ilan etmeyeceksin. O da kabul ediyor, tek başına yıkıyor, 90 küsur yaşında kız kardeşleri, onlar çarşaflarını giyiyorlar, tankların arasında, askerlerin arasında o halde o tabutu dört kadın taşıyor Önde 90 küsür yaşında baba o halde namazını kılıyor. Öyle defnediyor. İman büyük bir devlettir. Şehadet Allah Teala'nın bir ihsanıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem talep edilir diyor. Hüdavendigarı meşhur duası var. Kosova bir mühür. İnşallah yeniden Rumeli o sınırlar açılacak. Ne şehitler var, ne şüheda var, neler neler var. Allah Teala onlarla İslam'ın yollarını açtı onlara selam olsun